وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرُونَ وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَابِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا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 وَكُلَّ بِضْعَةٍ ضَلَالَةٍ ve ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Öncelikle Allah Azze ve Celle hem bizim hem de bütün İslam alemindeki Müslümanların Ramazan bayramını mübarek eylesin. Ramazan ayı boyunca yapmış olduğumuz bütün amelleri hem bizden hem de Müslüman kardeşlerimizden kabul eylesin. Bu Allah Azze ve Celle bizleri böyle hayırlı bir amelde bir araya topladığı gibi ahirette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağı altında bizleri tekrardan bir araya toplasın. Allah Azze ve Celle nasip ederse bu mübarek günün, bu mübarek hutbesinde sizlere İslam kardeşliğinden bahsedeceğim. Siz de takdir edersiniz ki bu kadar Müslüman bir araya toplanmışken herhalde başka bir konudan konuşacak olsaydık pek yerinde olmuş olmazdı. Kardeşler Allah Azze ve Celle'nin Resulü aleyhissalatu vesselam yeryüzüne geldiği zaman insanların arasında türlü türlü bağlar vardı. İnsanlar mal için Soy için, sop için veya başka sebeplerden dolayı birbirlerini seviyor ve birbirlerine düşmanlık ediyorlardı. Allah Resulü geldiği zaman Allah azze ve celle cahiliyenin bütün bağlarını kaldırdı. Tek bir bağ getirdi ve insanlar arasındaki muteber olan tek bir bağı kabul etti. O da iman bağıyla oluşan İslam kardeşliğidir. Ve Allah azze ve celle Müslümanlara dedi, اِنَّمَ mu'minun اِخْوَةٌ Ancak sadece yalnız müminler birbirinin kardeşidirler İmam Bukhari ile Müslüm bize Peygamber aleyhissalatü vesselamdan nakletti aleyhissalatü vesselam dedi ki el muslimu ahul muslimi Müslüman Müslümanın kardeşidir bunun dışında bir kardeşlik bunun dışında bir bağ yoktur burada sizlere şunu düşünmenizi tavsiye ediyorum İnsan oğlunun birbiriyle kardeş olması mümkün müdür? mümkün değildir çünkü Allah Azze ve Celle her birimizi ayrı bir tabiatta, her birimizi ayrı bir bakış açısıyla yeryüzüne getirmiştir. Hali bu olan insanın birbiriyle anlaşması, birbirine kardeş olması neredeyse mümkün değildir. Bakın alemlerin Rabbi olan Allah şöyle buyuruyor. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ senin Rabbin dileseydi Bütün insanları tek bir ümmet yapardı İhtilaf etmeyen Birbirini seven Birbirine kardeş olan Tek bir ümmet yapardı Fakat onlar ihtilaf etmeye devam edecekler Senin Rabbinin rahmet ettikleri müstesna Yani biz Müslümanları kast ediyor Allah Azze ve Celle Diğer insanlar ihtilaf etsinler diye yaratılmışlardır Kalan insanlar ihtilaf etsinler diye yaratılmışlardır Peki öyleyse Madem insanın tabiatında ihtilaf vardır, nasıl biz birbirimizi seveceğiz? Nasıl birbirimize kardeş olacağız? Bunu da Allah Azze Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiştir. Bu, insanoğlunun yapabileceği bir şey değildir. Bu sadece alemlerin Rabbi olan Allah'ın gerçekleştirebileceği bir şeydir. Çünkü kalpler onun elindedir. Mülkü olan kainatta nasıl tasarruf ediyorsa, yine kendi mülkü olan kalplerde de aynı o şekilde tasarruf ediyordur. Allah Azze ve Celle Müslümanlara yani bizlere hitap ediyor sahabenin şahsında وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ ve la تَفَرَّقُوا Allah'ın ipine hep beraber sımsıkı sarılın ve ayrılığa düşmeyin وَذْكُرُوا نِعْمَةَ Allahi عَلَيْكُمْ Allah Azze ve sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın İzkuntum كُنْتُمْ Hani bir zamanlar sizler birbirine düşman insanlardınız bu ayet sahabe için geçerli olduğu gibi bizim için de geçerlidir Türk kürde düşmandı, Laz kürde düşmandı, Çerkez Türk'e düşmandı, Arap Türk'e düşmandı Allah azze ve celle nimetiyle bizleri birbirine kardeş kıldı İzkuntum كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا Allah azze ve celle sizlerin kalbini birbirine ısındırdı ve siz onun nimetiyle birbirinize kardeş oldunuz Enfal suresinde Peygamber aleyhissalâtu Vesselama tekrardan hitap ediyor Allah Azze ve Celle Diyor ki وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ولكن الله أَلَّفَ بينهم إنه عزيز حكيم. Allah müminlerin kalplerini birbirine ısındırdı Ey Muhammed sen bütün yeryüzünü de harcayacak olsaydın İnsanların kalbini birbirine ısındıramazdın. Bu senin yapabileceğin bir şey değildir. Lakin Allah onların kalplerini birbirine ısındırdı. İnnehu azizun hakim. Çünkü o azizdir. Bir şeyi dilediği zaman emrinde galip olandır. Hiç kimse onun dilediği şeyin önüne set çekemez. Allah azze ve celle müminlerin kalbi birbirine ısınacak dedi mi? Müminlerin kalbi birbirine ısınacak. ve <gülüyor> hakimun. Allah azze ve celle hakimdir. Demek ki insanlığa en faydalı olan şey budur ki Allah Azze ve Celle müminleri birbirine kardeş kılmıştır. Çünkü onun hikmeti yani her şeyi yerli yerine koyması ve her şeyi kendine münasip olan yere koymasıdır. Bakın kardeşler, bu okuduğum ayetlerden siz de benimle beraber fehm ki kardeşlik Allah'ın bir nimetidir ve bizler kardeş olmadık. Allah Azze ve Celle bizi birbirimize kardeş kıldı. Size, Allah Azze ve Celle'nin nimetlerle ilgili söylediği bir kaideyi Süleyman Aleyhisselam'ın dilinden zikredeceğim Biliyorsunuz peygamberler Allah'ı en iyi tanıyan insanlardır Peygamberler Allah'ı en iyi tanıyan insanlardır Ve Allah'ın tasarruflarını en iyi anlayanlar da peygamberlerdir Süleyman Aleyhisselam Rabbinin kendi üzerindeki nimetlerini saydıktan sonra şöyle diyor Haza min fadli Rabbi Bu benim, Rabbimin, benim üzerimdeki faziletidir. لِيَبْلُوَنِي اَاَشْكُرُوا اَمْ Beni denemek için bu nimetleri bana verdi. Hele ben şükredenlerden mi olacağım? Yoksa Allah'ın nimetlerine karşı nankör olanlardan mı olacağım? وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُوا لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ Rabbi غَنِيٌّ كَرِيمٌ Kim Allah'ın nimetlerine şükrederse, şüphesiz ki kendi nefsine şükretmiştir. Bu şükür insana fayda verir. Allah Azze ve Celle'ye fayda vermez. Kim de Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük etmişse eğer benim Rabbim ganidir, hiç kimsenin şükrüne ihtiyacı yoktur, benim Rabbim kerimdir, cömerttir. İnsanlar şükretse de etmese de insanların üzerine sayısız nimetlerini akıtandır. Öyleyse kardeşler eğer İslam kardeşliği bir nimetse bu Allah Azze ve Celle'nin bizi kendisiyle imtihan ettiği şeylerdendir. Allah bakacak Azze ve Cell. Hele onun bu nimetine şükredecek miyiz? Yoksa onun bu nimetine karşı nankör mü olacağız? Ben burada size şunu hatırlatmak istiyorum Allah kullarına bir nimet verdiği zaman bu nimetlerde Allah Allah'ın belirlediği bir kaide vardır Kim nimete şükrederse Allah Azze ve o nimeti arttırır Kim de nimete nankörlük ederse Allah azze ve Celle o kavmi tam zıddıyla cezalandırır Yani bundan ne anlayacağız şunu anlayacağız Eğer biz Allah'ın üzerimize nimet olarak indirdiği kardeşliğe sahip çıkarsak Elimizden geleni yaparsak Allah azze ve Celle bu nimeti arttıracak Birbirimizi sevdikçe seveceğiz Birbirimize destek oldukça olacağız Fakat biz bu nimetten ankörlük edersek Allah azze ve Celle bizi kardeşliğin zıddı olan tefrika Bölünme Birbirinin arkasından birbirini çekiştirme, birbirinin kuyusunu kazma gibi belalara bizi düşer edecektir Allah Azze ve Celle. Şu ayet kerimeyi dinleyin, Nahl suresinde Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. وَدَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّٰهِ فَأَذَاقَهَ اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْ Rabbiniz size bir beldeyi örnek veriyor. Bu beldeyi düşünün, akledin diye Allah Azze ve Celle bir beldenin halini size örnek veriyor. O belde diyor Allah, emniyet içerisindeydi. Birinci nimet. Yani korku yok, adamlar emniyet içinde yaşıyorlar. İki, her taraftan onların üzerine rızık akıyordu. Yani sanki Allah Azze ve Celle her şeye bereket kılmış, her taraftan onlara rızık geliyor. Fakat Allah Azze ve Celle diyor ki, فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ onlar Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler. Emniyetin kıymetini bilmediler. Onlar tokluğun kıymetini bilmediler. Karşılık olarak فَأَزَاقَهَ اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ Allah onlara korku elbisesini giydirdi ve Allah onlara açlık elbisesini giydirdi. Bir كَانُوا يَسْنَعُونَ Yaptıklarına karşılık olarak. Dikkat edin kardeşler, iki nimet vardı. Biri tokluktu, bolluktu. Öbürü ise emniyetti nimete küfredince, inkar edince, şükretmeyince Allah Azze ve Celle iki nimeti de onlardan aldı tokluğun yerine açlığı ve emniyetin yerine onlara korkuyu getirdi Allah Azze ve Celle Sebe kavminden bahsediyor Kur'an'da لَقَدْ <gülüyor> كَانَ sebe ف۪ي مَسْكَنِهِمْ aye. Sebe kavminin yaşadığı yerde ayetler vardı diyor Allah insanların görüp ibret alacağı Sebe kavminin içinde ayetler vardı an عَنْ يَم۪ينٍ şimal Onların sağından ve solundan iki büyük cennet Allah onlara nasip etmişti. Bakın kardeşler şurada dikkatinizi bir şeye çekeceğim. Allah diyor ki onların sağından ve solundan onlara büyük cennet nasip ettim. Şimdi şöyle düşünün. Fakir olan bir adam bir milyon dolar dediğinde ağzının suyu akar. Fakat trilyoner olan bir adam bir milyon dolardan bir TL gibi bahseder. Yani eğer zengin bir adam bir paraya çok diyorsa... Demek ki orada gerçekten çok para var demektir. Şu bütün kainatın ve ahiretin sahibi olan Allah, sebe kavminin büyükçe iki büyük cennetinin olduğunu söylüyor. Yani siz buradan anlayın ki Allah azze ve celle onlara çok büyük bir nimet vermiş. Fakat bakın Allah azze ve celle nasıl devam ediyor onlar için. Diyor ki, Cennetani an yeminin ve şimal, Kulû min rizkı rabbikum ve şkuru leh, Rabbinizin nimetlerini giyin ve o nimetlere şükredin diyor Allah Azze ve Celle. Onlar ne yapıyorlar bunun karşılığında? <gülüyor> yüz çevirdiler. İnsan oğlu yemekten yüz çevirmez. Siz de biliyorsunuz. Hiçbir insan Allah'ın verdiği yeme nimetinden yüz çevirmez. Öyleyse yüz çevirdikleri şey şükürdür. Şükretmekten yüz çevirdiler. Allah'ın nimetlerine şükretmediler. Allah Azze ve Celle karşılığında diyor ki onlar için <gülüyor> Biz onların üzerine Arim selini gönderdik. Yani o bahçeleri yerle bir eden, o bahçeleri ortadan kaldıran, onların o yiyeceklerini hepsini kötüye çeviren bir sel gönderdik onların üzerine diyor. Sebep yaptıklarına karşılık olarak. Öyleyse kardeşler, bu Allah'ın bizim üzerimizdeki bir nimetiyse kardeşlik ve biz de bu nimete karşılığında körlük ediyorsak emin olun Allah ben İsrail gibi bu nimeti bizim elimizden alacak ve bizi tam zıddı olan tefrika ile cezalandıracak. Bir de Musa Aleyhisselam'ın dilinden şu ayeti dinleyin le in le Şayet şükrederseniz benim nimetlerime O nimetleri arttırdıkça arttıracağım diyor Allah Azze ve Celle Onun için Belki aklımıza şu soru takılabilir Peki ne yapacağız da Allah Azze ve Celle'nin bu kardeşlik nimetine şükredeceğiz Yapacağımız şey Allah Azze ve Celle'nin kardeşlik için belirlediği tafsilata riayet edeceğiz kardeşler Bakın İslam Allah azze ve celle kendi nimetiyle bizleri kardeş kıldıktan sonra bir takım hükümler belirledi. Bazı emirlerde bulundu ve bazı nehilerde bulundu. Bizi bazı şeylerden yasakladı. Bunlar kalplerimizi birleştiren Allah'ın kalplerimizin o ülfeti ve sevgisi devam etsin diye Allah azze ve celle'nin belirlediği hükümlerdir. Örnek verelim. Mesela Peygamber Aleyhissalatu vesselam İmam Buhari ile Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste şöyle dedi. حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ Müslümanın, Müslüman üzerindeki hakkı beş tanedir. Başka bir rivayette Allah Resulü Müslüm'ün rivayetinde şöyle dedi. Hakkul الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِدْتُونَ Müslümanın, Müslüman üzerindeki hakkı altı tanedir. Nedir bunlar? Selam verdiğinde karşılık verecek. Öldüğünde cenazesine ittiba edecek. Hastalandığında onu ziyaret edecek. Davete çağırdığında davetine icabet edecek. Ki buraya davet ettiğimiz kardeşlerimizin gelmeyip de Müslüman'ın hakkını yerine getirmedikleri gibi. Beşinci olarak da apşırdığında ona diyecek, elhamdülillah dediğinde elhamdülillah diyecek. Altıncısı ise ondan nasihat istediğinde ona nasihat edecek. Başka? Gıybeti haram kıldı Allah. Zannı haram kıldı Allah. Kovuculuğu haram kıldı Allah. İslam toplumunda güveni zedeleyecek şeyleri haram kıldı Allah. Sebep? Ta ki kalplere Allah tarafından konulan ülfet, kalplerde devam etsin diye. Bakın kardeşler, Allah Azze ve Celle bu ahkamı kıldı ama bu ahkam Allah'ın yanında o kadar büyüktür ki inanın ki hayal dahi edemezsiniz. Sadece size iki tane örnek vereceğim. Biri Allah'tan, biri Resulünden. İmam Müslüm sahihinde kutsi hadis olarak şunu rivayet etti. Allah Azze ve Celle, Müslümanın Müslümana olan sevgisi artsın diye Hastayken onu ziyaret etmeyi ona vacip kıldı. Farz-ı kifaya olarak İslam toplumunun üzerine vaciptir. Bakın bizim yanımızda değersiz gibi görünen bir şey Allah'ın yanında ne kadar değerli olabiliyor. Allah azze ve celle diyor kıyamet gününde bir kulunu çağıracak. اِنَّ abdi fulanen مَرِضَ felem تَعُدْهُ Ey kulum diyecek. Benim kullarımdan bir tane... Estağfurullah özür diliyorum. Allah azze ve celle diyecek ki اِنِّي قَدْ مَرِدُوا وَلَمْ ta'udni. Ben hastalandım ey kulum sen beni ziyaret etmedin. Sizin şaşırdığınız gibi o adam da şaşıracak. Ey Allah'ım diyecek sen nasıl hastalanacaksın ki? Ben nasıl seni ziyaret edeceğim ki? Sen alemlerin Rabbi olan Allah'sın diyecek. Allah Teala Cellele diyecek ki inne abdi fulanen marida لو عدته لوجدتني Benim kullarımdan falanca hastalandı. Şayet sen onu ziyaret etseydin var ya Beni onun yanında bulacaktın diyor Allah Azze ve Celle Dikkat edin Müslümanın Müslüman üzerindeki hakları Allah Azze ve Celle'nin yanında ne kadar büyüktür Biz isyankar kullarının yanında ise ne kadar basitleşmiştir Bir gün İmam Tirmizi rivayet ediyor Ayşe annemizle Peygamberimiz beraber yürürken Ayşe annemiz dedi ki حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ ve keza, Safiyenin şu şu özelliği bile onun için eksiklik olarak yeter sana ya Allah'ın Resulü dedi Ravi diyor ki yani Safiye annemizin kısa boylu olduğunu ima etti peygamberimize. Bakın Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Ayşe annemize orada dedi ki vallahi qultu kalimaten لو مزجت بباء البحر لمزجتها. Sen öyle bir laf ettin ki Ey Ayşe, onu denize atsan denizi pis kılar. Düşünün ki Allah Resulü kadının dininden en iyi anlayan insandır. Yani aynı Ayşe annemiz bir gün peygamberimizin misafirlerinin içerisinde bir tabağı orta yere çaktı. Yani düşünün günümüz erkeklerinin hiçbirinin aklının ve hayalini alamayacağı bir manzara. Karınız misafirlerinizin yanında tabağı orta yere çakıyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam kalktı. Eliyle o yiyecekleri topladı. Ve sonra döndü o Müslümanlara dedi ki anneniz kıskandı. Çünkü kadın kıskançtır. Peygamberimiz kadının kıskanç olduğunu bildiği için kızmadı. Fakat dikkat edin. Bu zikrettiğim hadiste. Ayşe annemiz yine kıskançlığından konuştu. Yani Safiye annemize hakareti onun kuması olmasından ve her kadının doğal olarak kumasını kıskanmasındandır. Ama Peygamberimiz anneniz kıskandı demedi bu sefer. Ey Ayşe dedi sen öyle bir kelime ettin ki vallahi o kelimeyi denizin suyuna atsan a, o denizin suyunu berbat eder necis eder. Artık o denizin suyunun rengi, tadı, suyu, kokusu bozulacağı için o deniz suyundan istifade edilmez. Öyleyse kardeşler. Ne yapacağız? Bir, Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını öğreneceğiz. Çünkü ilim her işin başıdır. Bir şeyi bilmeyen insanın onu yapması mümkün değildir. İki, Allah'ın Müslümanın Müslümanın aleyhinde yasakladığı şeyleri de öğreneceğiz. Çünkü insanın bilmediği yasaklara düşmesi gayet normaldir. Daha sonra bu konuları gündem edeceğiz kardeşler. Allah'ın nimetlerine karşı nankör olmamak için, Allah'ın nimetlerine küfretmemek için, ve Allah'ın bizi ayrılık, fırkalaşmayla cezalandırmaması için, Allah'ın nimetlerine şükretmek için bunu gündem edeceğiz. Üçüncü olarak da kardeşler, birbirimize nasihat edeceğiz. Müslümanlar bu tip konularda birbirini uyaracak ki kardeşlik hukuku devam etsin. Siz bu kısmı, benim hutbemin mukaddimesi kabul edin. Biliyorsunuz ben az konuşmayı bilmeyen bir adamım. Hakkınızı helal edin. İkinci kısım olaraktan şunu söyleyeceğim size. Kardeşin kardeş üzerindeki haklarını öğrenmek bu tafsilatlı bir iş, bir hutbenin meselesi değil. Fakat ben size vakada beş tane madde zikredeceğim. Bazısı öneri, bazısı yasak mahiyetinde, bazısı eleştiri mahiyetinde. Biz eğer bunları yerine getirdiğimiz takdirde Allah'ın izniyle İslam kardeşliğinin daha iyi olması için birbirimizi daha iyi sevebilmemiz için bir aracı olacak. Bunları önce kendi nefsime Sonra siz kardeşlerime tavsiye edeceğim inşallah. Umuyorum ki Rabbim önce beni, sonra da sizleri bundan faydalandırır. Sözümün sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Elhamdülillah ve Salatu vesselamu ala Rasulillah. Evet kardeşler, biraz önce vaat ettiğim gibi inşallah beş tane tavsiyede bulunacağım. Ve bunlar İslam kardeşliğini güçlendirecek olan şeyler. Başta da Allah şahittir kendi nefsime tavsiyede bulunuyorum. Bir, cemaatleşmek bizleri birbirimizden ayırmamalı. Cemaat olan insanlar kendilerini ümmetten ayrı bir parça olarak görmemeleri gerekir. Ve bilmeleri gerekir ki her türlü kimliğin üzerinde Allah Allah'ın bizim için tanıdığı ve kabul ettiği kimlik İslam kardeşliğidir. Bakın kardeşler elbette cemaatleşeceğiz elbette bir araya geleceğiz. Çünkü Peygamber Aleyhissalatu vesselam bize şöyle diyor. "İza kuntum fi sefer fa'amiru aleikum ahadakum." Seferde üç kişi dahi olsanız yolculukta başınıza mutlaka bir tane adamı emir tayin ediniz diyor. Eğer İslam müslümanların 10-15 kilometrelik bir yolculukta 3-5 kişi olsalar dahi cemaatsiz ve emirsiz yaşamalarına rıza göstermemişse bütün bir hayatı nasıl cemaatsiz yaşayacağız? Bütün bir hayatı nasıl emirsiz yaşayacağız? Peygamber aleyhissalatu vesselam uzun bir hadiste bize şöyle tavsiyede bulundu أَمُرُّكُمْ بِخَمْسٍ اَمَرَنِيَ <gülüyor> Allahu بِهِنَّ Allah'ın bana emrettiği 5 şeyi ben de size emrediyorum Bir, işiteceksiniz İtaat edeceksiniz Cemaat olacaksınız Hicret edeceksiniz Ve Allah'ın yolunda cihad edeceksiniz bu hadisleri dinleyen bir Müslümanın cemaatsiz yaşaması veya da başıboş yaşaması düşünülemez. Ama Müslümanın şunu da bilmesi gerekir. Cemaat olmak, fırkalaşmak demek değildir. Herkesin kendi emiri ve kendi sancağının altında ümmetten ve diğer Müslümanlardan kopuk olması hiç iş değildir. Bakın kardeşler, vakaanın fıkhını tespit et, etmek zorundayız. Bizler... Sadece İstanbul'da 20 milyona yakın insanın yaşadığı ve Türkiye'de sıradan yedi sekiz büyük şehir kadar bir şehirde yaşıyoruz. Müslümanların bazı konularda bir araya gelmesi veyahut da tek bir cemaat olması olmayabilir, zor olabilir. Ama İslam kardeşliği böyle değildir. Çünkü Allah azze ve Celle cemaat olmadan önce bizim Müslüman olduğumuzu bize hatırlattı ve bu Müslümanlık ve iman bizim aramızda İslam kardeşliğini oluşturdu. Onun için aramızda içinde bulunduğu cemaatte kendisini diğer Müslümanlardan ayıran veyahut da Müslümanların buğzunu kalbine yerleştiren ümmetin bir parçası gibi değilmiş de sanki falanca cemaat tek başına bir ümmetmiş gibi bir algı oluşturuluyorsa orada hepimiz karşı duracağız. Hayır diyeceğiz. Biz evvela bir ümmetiz Allah azze ve celle iman bağıyla bizi birbirimize kardeş kıldı ve sakın ha Allah'ın bir emri olan cemaatleşmeyi Yerine getireceğiz derken, ondan daha büyük bir emri olan İslam kardeşliğini iptal etmeyelim. İslam kardeşliğini ortadan kaldırmayalım. İki, kardeşler olaraktan Müslümanlara karşı zannı hayatımızdan çıkarıp atacağız. Bakın kardeşler, Allah Azze ve Celle ayeti kerimede bize diyor ki, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنْ جُتَن۪يبُوا كَث۪يرًا مِنَ zanni, اِنَّ بَعْدَ الظَّنِّ ismun, Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan kaçının, çünkü zannın birazı bile günahtır. Bu ayet-i kerime hangi surede geçiyor? Hucurat suresinde geçiyor. Peki Hucurat suresinin özelliği nedir? İslam toplumunun arasındaki kardeşliği tesis etmek için, kardeşliğe aykırı olan şeyleri Müslümanlara yasaklamıştır. Ve bu siyakta Allah azze ve celle zannı bize haram kılmıştır. Bakın Peygamber aleyhissalatu vesselam sahihte varit olan bir hadiste bize şöyle diyor. İyakum ve zanne amana zandan sakının. Fakine zanne ekbul hadisi. Çünkü zan sözlerinin yalanıdır. Zan nedir peki kardeşler? Kesin bir bilgiye sahip olmadan Müslümanlar hakkında bir düşünceye sahip olmak veya Müslümanlar hakkında konuşmaktır. Alemlerin Rabbi olan Allah şahittir. Müslümanların Müslümanlarla ilgili düşüncelerini sorguladığımızda yüzde doksanının neredeyse zanına dayalı olduğunu görüyoruz. Bir Müslüman, bir Müslüman hakkında bir şey aktarıyor, soruyorsun. Kardeşim sen bunu bizzat o Müslümandan duydun mu? Duymadım. Peki bizzat o Müslüman'da gördün mü? Görmedim. E mübarek adam, kendi kulaklarınla duymadığın, kendi gözünle görmediğin ve genelin fasık olduğu, adalet sıfatını yitirdiği bir ortamda nasıl Müslüman kardeşin hakkında insanların söyledikleriyle hükmediyorsun? Bakın kardeşler İmam Müslim bize şu hadisi rivayet etti. Kefa bil mer'i kezban en yuhdiss ma Kişiye yalan olarak her duyduğunu aktarması yeterlidir. Yani sizin yalan söylemenize gerek yok. Fakat piyasada duyduğunuz her lafı Müslümanlar hakkında aktardığınız zaman, konuştuğunuz zaman Allah ve Resulü sizi yalancılardan kabul ediyor. Onun için birileri Müslümanlar hakkında bir şey söylediğinde zanna dayanarak haram işleyerek Müslümanların ırzına ve kanına girmemek için o kişiye sormamız lazım. Ben, zanla Allah'a kulluk edenlerden değilim. Sen bunu bizzat gördün veyahut da bizzat duydun mu? diye eğer bizzat duyulmuş ve bizzat görülmüş bir haber yoksa kulaklarımızı tıkamamız lazım ki Allah'ın kardeşlik nimetine şükür edenlerden olmuş olalım. 3- Gıybeti hayatımızdan çıkaracağız. Ve Müslümanların gıybetinin yapıldığı ortamlarda şahsiyetimizi net bir şekilde ortaya koyup gıybetin karşısında olacağız Allah Azze ve Celle bize ayet-i kerimede şöyle buyurdu kardeşler yine Hucurat suresinde yine Müslümanların arasının kardeşliği tesis eden surede Allah şöyle dedi وَلَا يَغْطَبْ ba'dukum ba'da, bazınız bazısının gıybetini yapmasın sakın اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوا siz kardeşlerinizin etini ölüyken yemek ister misiniz? Bunu seven biri var mıdır aranızda? İşte bakın bunu kerih gördünüz diyor Allah Azze ve Celle Öyleyse bunu terk edin Yalnız şuradaki benzetmeye dikkat edin kardeşler Allah Müslümanın gıybetini yapan insanı Leş yiyen bir yamyama benzetiyor Yani düşünün Hiçbir ilkesi olmayan Hiçbir kararı olmayan Hiçbir fazileti ve ahlakı olmayan bir yamyam Bir insanın cesedini önüne almış ve dişleriyle onu kemiriyor Allah Azze ve Celle buna benzetiyor ve sanki biz Müslümanlara diyor ki: "Gıybeti hayatınızdan çıkarıp atmazsanız eğer birbirini yenleş kargalarına dönüşürsünüz. Birbirini seven, birbirine dost olan Müslümanlar değil de leş yiyen yamyamlar, ve leş yiyen leş kargalarına dönüşürsünüz." diyor. Peki gıybet nedir kardeşler? Allah Resulü benim size sorduğumu sahabeye sordu. "Etedrunel <gülüyor> gıybe?" Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz? Allahu ve Resulü a'lem dediler. Allahu ve Resulü daha iyi bilir ey Allah'ın Resulü. ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَحْ Kardeşinin hoşuna gitmeyen şeyi onun aleyhinde söylemendir dedi. Sahabenin biri oradan kalktı. Ey Allah'ın Resulü dedi. اِنْكَانَ ف۪يهِمَ akul. Ya benim onun hakkında konuştuğum onda gerçekten varsa ya yalan söylemiyorsam Peygamberimiz dedi اِنْكَانَ ف۪يهِمَا taqulu. Fakat اِغْتَبْتَهُ Söylediğin şey onda varsa gıybetini yaptın. İnlem yekun fihi ma taqulu faqad bahatuhu. Şayet söylediğin yoksa zaten adama iftira ettin. Hem gıybet yaptın hem de beraberinde adama iftira ettin. Kardeşler, biz cahiliye toplumundan gelen ve Müslüman olan insanlarız. Eğer cahiliyenin ahlakını bir kenara bırakmazsak Allah muhafaza cahiliye müşrikleri yiyip bitirdiği gibi İslam'la Allah bizi şereflendirdikten sonra Cahiliyenin ahlakı bizi de yiyip bitirecektir. Bakın kardeşler gıybet bir defa bir mecliste başladı mı önüne geçmek mümkün değildir. Peki biz nasıl gıybetin önüne geçeceğiz? Mecliste bulunmayan bir adam hakkında konuşuluyorsa orada meclisi kapatacağız. Yani biz bir konu hakkında konuşuyoruz. Şer'i bir gerekçemiz de yoktur diyelim. Ve mecliste bulunmayan bir kardeş hakkında konuşuyoruz. Şeytan tebessüm etmeye başlamış. Şerrin kapılarını açmış ve nefis kalbimizin üzerine hükümranlığını kurmuş demektir. Müslümanların faziletini zikretmekle başlayan meclis daha sonra Müslümanların gıybetine dönüşüyor. Ve orada oturup ona katılmayan bile maalesef onunla beraber günahkar oluyor. Öyleyse kardeşler içimizde bulunmayan Müslümanlar hakkında konuşulmaya başladığı anda meclisi susturacağız. Allah için diyeceğiz. Allah için. Gıybet yapmayalım. Leş kargaları gibi İslam ümmetini yiyen insanlardan olmayalım. Peygamber aleyhissalatu vesselamın miraçta demir ve bakır tırnaklarla yüzünü gözünü parçalayan, göğsünü parçalayan ey Cibril kimdir bunlar? Ellerinde bakırdan tırnaklar yüzlerini gözlerini parçalıyorlar. Bunlar dünyadayken insanların gıybetini yapanlardır ey Allah'ın Resulü. Dediği insanlardan olmayalım ve bunu kapatalım. Bunun bir yolu da kardeşler boş kalmamaktır. Boş kalan insanı şeytan batıl ile meşgul eder. Bakın Hazreti Ömer'in radiyallahu an size şu sözünü hatırlatıyor, hatırlatıyorum. Ya eyuhen nasu aleykum bi zikrillah. Ey insanlar Allah'ı çokça zikredin. Size vacip olan şey Allah'ı zikretmektir. Fe inne zikrallahi dawaun. Çünkü Allah'ı zikretmek ilaçtır. Kalplerdeki hastalıklara, cahiliye toplumunun kötü ahlakına ilaçtır. وَإِيَّاكُمْ وَذِكْرَ النَّاسِ amana insanlara zikretmekten sakının İyi veya kötü fark etmez İnsanlarla ilgili konuşmayın فَإِنَّ ذِكْرَ النَّاسِ daun Çünkü insanlar hakkında konuşmak ister iyi ister kötü bir hastalıktır Neyin hastalığıdır peki kardeşler? Gıybetin hastalığıdır Ondan dolayı Allah için ortamlarımızda gıybete müsaade etmeyelim Müslümanların hürmetinin çiğnenmesine yol vermeyelim 4- İhtilaf fıkkını bileceğiz kardeşler. İhtilaf fıkkını bileceğiz. Biliyorsunuz İslam'da her ihtilaf edilen mesele buğzu ve ayrılmayı gerektirmez. Her ihtilaf edilen mesele birbirine buğz etmeyi, birbirine sırt dönmeyi gerektirmez. Allah muhafaza eğer ihtilaf şirk konusundaysa, birilerinin ortaya koydukları mezhep onları şirke götürüyorsa tağutları tekfir etmemeye götürüyorsa Allah'ın tekfir ettiği müşrikleri tekfir etmemeye götürüyorsa orada dur diyeceğiz bu itikadi bir ihtilaftır böyle bir ihtilafı kabul etmeyiz bu İslam kardeşliğini bitirir veyahutta ihtilaf Allah'ın kesin haram kıldığı şeylerdense faiz yemek gibi zina yapmak gibi içkiye içmek gibi orada dur diyeceğiz bu ihtilaf düşmanlığı gerektirir bu ihtilaf birbirimize sırt çevirmeyi gerektirir ama bunun dışındaki meselelerde ise, meselelerde ise herkes birbirinin iştihadına ve tercihine saygı duyacak ve birbirini anlayışla karşılayacak. İhtilaflar bu anlamda İslam ümmeti için rahmettir. Bakın bir gün Peygamber aleyhissalatu vesselam sahabeye dedi ki savaş esnasında لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَن۪ي قُرَيْزًا Sakın ha! Yasağa bakın sakın içinizden İçinizden biri Beni Kureyza'nın kalesine ulaşmadan ikindi namazını kılmasın. Sahabe yola çıktı, bir grup sahabe dedi ki peygamber ikindi namazınız kesinlikle Beni Kureyza'ya ulaşmadan kılmayacaksınız. Akşam güneş batıyor ama biz peygamberin emrine uyacağız ve namazı kılmayacağız. Başka bir grup sahabe dedi olur mu öyle şey? اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا Namaz müminlerin üzerine belli vakitlerde farz kılınmıştır. Allah Resulü yani acele edin yolda oyna şey oyalanmayın diye böyle emretti. Namazlarını kıldılar. Beni Kureyza'da peygamberimizle karşılaşınca bu durumu peygamberimize naklettiklerinde peygamberimiz tebessüm etti. Ne o tarafa kızdı ne bu tarafa kızdı. Namaz gibi ve vakit gibi İslam'ın en temel rükünlerinde bile Müslümanlar ihtilaf ettiğinde iki tarafın da delili varsa Allah Resulü bunu hoş karşılıyorsa biz niye aramızdaki ihtilafları hoş karşılamayacağız? Başka bir gün İmam Bukhari rivayet ediyor. Biri Furkan suresinden bir ayeti okurken Ömer radıyallahu köpürdü biliyorsunuz Ömer radıyallahu sinirli bir müslümandı. Sen yanlış okuyorsun dedi tuttu adamın kolundan tuttu Allah Rasulünün yanına getirdi. Ey Allah Rasul dedi bu Kur'an-ı Kerim'i saptırıyor. Peygamberimiz dedi ki oku ey Ömer. Ömer radıyallahu okudu. Sonra ey falan sen de oku dedi o da okudu, kilâkuma muhsinun. dedi İkiniz de doğru okudunuz, İkiniz de güzel okudunuz kavga etmeye gerek yoktur dedi peki kardeşler ihtilaf edilen konularda İslam kardeşliğini zedelememek için ne yapmalıyız? İslami meselelerde içimizden sadece ehil olan insanlar konuşacaklar ne zaman ki Müslümanların ayak takımı, Müslümanların en önemli meselelerinde konuşmaya başladı o zaman yerin ve kainatın, karanın ve denizin Hepsinin düzeni Allah bullak oluyor. Bakın Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir hadiste şöyle dedi. Ahir zamanı anlatırken Sünen ashabı bunu bize rivayet etti. Seyati ala ummeti Benim ümmetimin üzerine aldatıcı yıllar gelecek. İnsanların birbirini aldattığı yıllar gelecek. Yusaddaqu fiha elkazibu ve yukezzabu fiha sadiku O senelerde doğru sözlü olan insanlara millet yalancı diyecek. Yalancı olanlara ise millet bu çok doğru bir adam, çok emin bir adam. Bizim günümüzde olduğu gibi nerede beş kuruş etmez, nerede ağzı laf yapan, nerede Müslümanlara zararı olan bir adam varsa özellikle gençlerimizin yanında değere biniyorlar. وَيُخَوَّنُ ف۪يهَا الْأَم۪ينُ وَيُأَمَّنُ ف۪يهَا الْخَائِنُ Kail olana emin muamelesi yapılacak, emin olana kail muamelesi yapılacak. Aşure'yi dinleyin kardeşler. وَيَتَكَلَّمُ ف۪يهَا الرُّوَيْبِضَحْ Ruvaybida olan insanlar konuşacak. Ruvaybida. Sahabe sordu. Ruvaybida kimdir ey Allah'ın Resulü? Raculun tafihun yetekelle fî umurin âmme. Tafih olan bir adamdır. Hiçbir değeri yoktur. Allah ona bir değer vermemiştir. Müslümanlar ona bir değer vermemiştir. Fakat bütün insanlığı ilgilendiren meselelerde konuşur. Ehil olmadığı halde, kendisine Müslümanlar tarafından bu yetki verilmediği halde, ilim talebesi olmadığı halde güvenilir ve adil ilim ehli ona ilimle şahadet etmediği halde Müslümanların meseleleri hakkında konuşan insanlar ruwaybida olan insanlardır. Peygamber Aleyhissalatu vesselamın bizi kendilerinden sakındırdığı ve uzak durun dediği insanlardandır. Ve vallahi kardeşler, ruwaybida bizim aramızda konuştuğu müddetçe Müslümanların birbirini sevmesi ve Yahud'da birbirine kardeş olması mümkün değildir. Öyleyse bir mecliste oturduğumuzda, birbirimize nasihat edeceğiz, birbirimizle din konuşacağız. Fakat aramızdan biri kalkıp da Müslümanlara fetva vermeye kalkarsa bu küfürdür, bu haramdır, falanca bunu yaparsa müşrik olur gibi bizim dönüp bu adama sormamız lazım. Sen kimsin kardeşim? Kimsin sen? Allah sana böyle bir yetki verdi mi? Resulü sana böyle bir yetki verdi mi? Müminler sana böyle bir yetki verdi mi? Sen ilim ehlisin bizim meselelerimiz hakkında konuşabilirsin diye müminler sana böyle bir yetki verdi mi? Yok o zaman Allah için sen de ruvayı bidalaşma bizi de ruvayı bidalaşmak zorunda bırakma Çünkü ruvayı bida olmak demek Allah Resulü'nün kurduğu düzenin yerle bir olması demektir Eğer bizler kendi toplumumuza sahip çıkmazsak ruvayı bidaları susturmazsak daha ruvayı bidalar bizi çok bölecekler kardeşler Beş, kendi aramızda salih olan ameller üzerinde, salih olan projeler üzerinde ortak çalışacağız. Bunu yapamıyorsak bile birbirimizi düzenli bir şekilde ziyaret edecek ve birbirimizle istişare yapacak, birbirimizden nasihat alacağız. Niye salih amellerde ortaklık yapacağız kardeşler? Çünkü Müslümanlar bir araya geldikleri zaman genelde salih olmayan ameller üzerine bir araya geldikleri için o ortam, Müslümanlara faydalı şeyler çıkarmıyor. Yani bataklıktan gül bitmeyeceği gibi, gül bahçesinde de zakkum ağacı çıkmayacağına göre öyleyse bir araya geldiğimiz zemini önce güzelleştireceğiz. Bunun yolu da nedir? Salih amellerle bir araya gelmektir. Çünkü salih ameller için bir araya gelen insanlar Allah Azze ve Celle'nin sevgisini celb ederler. Muhabbetullah yani Allah'ın sevgisi kainattaki bütün hayırların temeli ve bütün hayırların müsebbibidir onun için kardeşler ortak medrese çalışması yapacağız çocuklarımızla ilgili ortak eğitim çalışması yapacağız ortak mescit çalışması yapacağız şurada gördüğünüz gibi ortak faaliyetler yapacağız beraberce bayram namazı kılacağız ortak iftarlar düzenleyeceğiz elimizden geldiği kadar müslümanlar olaraktan birbirimizle ortak ve salih ameller yapacağız yapamıyoruz diyelim imkanımız yok diyelim, o zaman düzenli bir şekilde birbirimizi Allah için ziyaret edeceğiz. Bakın İmam Ahmed'in şu hadisini düşünün. Ziyaretin ne demek olduğunu anlayın, istişarenin ne demek olduğunu anlayalım. Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. <gülüyor> benim sevgim, benim için birbirini sevenlere vacip olmuştur. Allah için birbirini seven Müslümanlar varsa, Allah'ın onları sevmesi Allah'ın üzerine vaciptir Başka وَالْمُتَوَاصِل۪ينَ ف۪يَّ وَالْمُتَبَازِل۪ينَ ف۪يَّ Benim için birbirlerini gözeten Birbirlerine sıla yapan Birbirlerinin ihtiyaçlarını kollayan Birbirleri için fedakarlık yapan وَالْمُتَزَاوِر۪ينَ ف۪يَّ Ve benim için birbirlerini ziyaret edenler İmam Müslüm rivayet etti Bir Müslüman Bir Müslüman kardeşini hastayken veya sırf Allah için ziyaret ederse Allah Azze ve Celle bir melek gönderir. Ve melek ona şöyle nida eder. Falanca adamı niye ziyaret ediyorsun? Ona daha önceden yaptığın bir iyilik vardır da onun karşılığını almaya mı gidiyorsun? Hayır hayır der. Vallahi ben sadece Allah için onu sevdiğimden onu ziyaret ediyorum. Ben, melek konuşuyor. Ben Allah'ın sana gönderdiği bir elçiyim. Ve Allah diyor ki sen nasıl onu sevdiysen ben de seni o şekilde sevdim. Allah için birbirini ziyaret eden Müslümanlar Allah azze ve celle'nin sevgisine layık olan insanlardır. Öyleyse kardeşler, elimizden geldiği kadar cemaati bir fırka ve insanların birbirleriyle görüşmeyeceği bir örgüt gibi değil de İslam ümmeti için mücadele eden bir parça olarak algılayacağız ve bu şekilde hareket edeceğiz. O zaman Allah'ın kardeşlik nimetine şükretmiş oluruz ve o zaman Allah azze ve celle'nin nimetleri bizim üzerimizde arttıkça artar. Belki burada bazı kardeşler şöyle bir şey sorabilirler. Yani hoca sen çok konuştun, şimdi biz bunların hangisini aklımızda tutalım diye. Ben de size diyorum ki size ikisini de İmam Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği iki hadis söyleyeceğim. Vallahi bu hadisleri hayatımıza kaide olarak geçirirsek, kardeşlik hukukuyla alakalı her şeyi hayatımıza geçirmişiz demektir. Bir, peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki, el muslimu. مَنْ سَلِمَ min مِنْ ve yedi. Müslüman, diğer bütün Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu insandır. Hiçbir şeyi aklında tutamıyorsan bu hadisi aklında tut. Bir şey yapacağın zaman kendi kendine de ki ey Müslüman, Peygamber seni tarif ederken şöyle tarif etti, Müslümanlar senin elinden emin olmaları lazım. Onlara zarar vermiyor olman lazım. Bir şey konuşacağın zaman kendi kendine düşün. Allah Resulü seni Müslüman olarak... Müslümanların dilinden emniyette olduğu adam olaraktan tanımladı. Sakın ha Müslümanların kendini emniyette hissetmeyeceği bir dille Müslümanlar aleyhine konuşma. Ya da لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ Sizden biri, kendi için istediğini, kardeşi için istemedikçe iman etmiş olmaz. Öyleyse yapacağımız her işte, konuşacağımız her sözde şunu düşünelim. Bu bana yapılsaydı hoşuma gider miydi? Eğer hoşumuza gidiyorsa, bizi mutlu ve memnun ediyorsa o zaman kardeşlerimize yapalım. Yok eğer bizi mutlu ve memnun etmiyorsa onu hemen hayatımızdan çıkaralım atalım ki Allah'ın kardeşlik nimetine sahip çıkmış olalım. Allah Azze ve Celle, başta beni sonra sizleri söylediğini anlayan ve anladıklarıyla amel eden kullarından eylesin. Bize ve yeryüzünün dört bir tarafında muahit olan kardeşlerimize bu bayramı mübarek kılsın. Ey Allah'ım! sen Hamid'sin, sen Rahman'sın, sen Rahim'sin, sen Tevvab'sın, sen Kerim'sin sen Cebbar'sın, sen Mutekebbir'sin, sen Melik'sin bütün güzel isimler senindir, bütün yüce sıfatlar senindir ismi azamın olan ve kendi katında sakladığın bütün isimlerinle senden istiyoruz ki bu Ramazan'ı içinden affedilmiş olan insanlar olarak bize nasip eyle Ya Rabbi Ramazan'ı burnun sürtünen ve Ramazan'dan mağfiret olarak faydalanmayan kullarından eyleme bizleri Ya Rabbi Bundan önceki Ramazanları İslam ümmetine zafer kıldığın gibi bu Ramazan'ı yeryüzünün dört bir tarafında cihad eden kardeşlerimize zafer vesilesi kıl sen. Ya Rabbi bu bayramda zindanlarda olan, bizim gibi mutlu olamayan, kardeşlerinin içerisinde bulunmayan kardeşlerimizin gönüllerine surur ver. Onlara mutluluk ver. Onların gözü, kalplerine sebat ver. Onların ayaklarını sabit kıl. Ya Rabbi bizi burada bir arada topladığın gibi Kıyamet gününde Peygamberimizin sancağı altında bizi bir arada topla. Ya Rabbi, Müslümanların arasındaki ihtilafı kendi izzetin ve hikmetin ile gider. Gider. Müslümanların arasındaki soğukluğu kendi izzetin ve hikmetin ile gider. Bizleri senin için, senin rızanda birbirlerini kardeş edinen kullarından eyle. Ve Ya Rabbi, bizleri yeryüzünde kendi tevhidine şahit kıldığın gibi, Bizleri bu şehadetin hakkını veren insanlardan eyle. Bozmadan, dönmeden, kaçmadan davaya sahip çıkan kullarından öyle. Ya Rabbi, vallahi bizler bu davaya layık değildik. Sana kasem olsun ki bizler bu davaya layık değildik. Sen lütfunla, kereminle önce bizleri Müslüman eyledin, daha sonra da bizleri bu davanın ehli kıldın. Ya Rabbi bizi Muhammed'in ashabı gibi bu davaya dört elle sarılanlardan eyle. Bizi Musa'nın ashabı gibi hainlik edenlerden eyleme. Allah'ım içimizdeki pisleri içimizden temizle. Bize fırsat kalmadan aramızdaki fitnecileri bizim aramızdan temizle. Ve ya Rabbi bizleri kendi yolunda birbirine kardeş olanlardan eyle. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin. Allah'u Ekber, Allah'u Ekber. La ilahe illallah. Allah'u Ekber. Allah'u Ekber ve lillahi'l-hamd. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.